Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Nükleer teknoloji uzmanı Profesör Dr. Hayrettin Kılıç, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili olarak Adana ve Mersinli iş adamlarına bir mektup yazdı. Mektubunda Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma gereğince Akkuyu'da her biri 1200 MW kurulu gücünde reaktörlerden oluşan Toplam 4 reaktörün yani 4800 MW kurulu gücündeki bir santral inşa edileceğine dikkat çeken kılıç, söz konusu santraller dünyada 3. nesil olarak adlandırılan ve en yeni teknoloji ürünü olduğu öne sürülen Ver-1200 tipi reaktörlerdir. Ancak bu reaktör modeli gerçekte inşasını üstlenen Rusya'da dahil faaliyette değildir. Bundan daha önemlisi ise bu reaktör tipinin bir önceki örneği olan Verbin tipi reaktörlerin tasarımında yer alan ciddi hatalar nedeniyle yapımı yasaklanmıştır, dedi Kılıç. Rus devletinin kendi bilim insanlarınca hazırlanan bilir kişi raporu doğrultusunda Saratova eyaleti Balakova şehrinde yapılmak istenen reaktörlerin inşasının mahkeme kararı ile yasaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Hayrettin Kılıç, İran'da kurulan Verbin reaktörünün daha deneme sırasında 4 ana sirkülasyon pompasının iflas ettiğini, Hindistan'da onlarca yıldır yapımı devam eden aynı reaktörün kalitesiz malzeme ve tasarım hatalarından dolayı hala elektrik üretimine başlayamadığını, ülkemizde inşa edilmek istenen VER-200 modelinin reaktörlerine ile VER-1000 modeli reaktörler arasında daha fazla yakıt almasını sağlayan geniş kazan dışında bir farklılıkta olmadığını Aynı malzeme ve aynı işçiliği kullanacağını da mektubunda vurgulamış Kılıç. Akkaya Nükleer Sentre ile ilgili olarak Adana ve Mersin iş adamlarına yazdığı bu mektubunda sizleri bölge sanayicileri olarak bu projede para kazanacaksınız diye veya düşünmek dahi istemediğiniz başka vaatlerle yanıltabilirler. Adana, Mersin bölgesindeki sanayicilerin yenilenebilir milli enerji varlıklarımıza, kaynaklarımıza yatırım yapmaları ve gelecek kuşakları ekonomik, politik ve ekolojik ipotek altına alacak nükleer maceradan vazgeçmenizi dilerim, diyor Kılıç mektubunda Mersinli sanayici ve iş adamlıkları. Karadeniz Ereğli'de halk bir araya gelip termik santral karşıtı platform oluşturmak için çalışmalara başladı. Toplantıda konuyla ilgili konuşan avukat Yakup Okumuşoğlu da termik santrallerin yarattığı çevre kirliliğine dikkat çekti. Okumuş olduğu Karasu ile Amasra arasındaki 78 kilometrelik alanda 10 adet termik santralin çalışacağını, bu santrallerin yüzde 99 gibi bir oranda filtreleme yapsalar dahi 4 milimetre çapında bir kirlenmeye yol açacaklarını. Ayrıca atık gazlarla ve çevrenin de kirleneceğini, soğutmada kullanacakları deniz suyu ile denizlerin dahi kirleneceğini örnekleriyle anlattı. Platforma katılanlar kararlı bir direniş ve karşı çıkış konusunda çok geniş bir kitlenin duyarlı olduğunu ve bu konuda görev ve sorumluluk üstleneceklerini ifade ettiler. Türkiye'nin Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunan 14 sulak alanından biri olan Burdur Gölü beslenmediği için hızla kuruyor. Göl son 35 yılda alanının üçte birini kaybetti. Su seviyesi de yaklaşık 12 metre düştü. Burdur için yaşamsal önem taşıyan Göl, başta dik kuyruk olmanız üzere 194 kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra sağladığı nem ve olumlu iklim koşulları ile çevresindeki tarım ve hayvancılığında verimliliği artırıyor. Doğa Derneği bu konuda bir rapor hazırladı ve ekolojik yaşamın devam etmesi için gereken can suyunu hesapladı. Bakalım bu Gereken can suyunu bırakacaklar mı? Erk sahipleri göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bütün dünyada kaya gazı veya namı diğer şist gazına karşı örgütlenen bir kitle var. Ancak bu konuda çalışmalar da aralıksız sürüyor. Romanya'da kaya gazına geçit vermiş durumda şu anda. Ama buna karşı duran bir din adamı var. Barland, Ortodoks Kilisesi'nin papazı Vasiliu Lauyu. Yöre halkının direnişini bir din adamı olarak sahiplenmiş. İnsanı doğayı ve gelecek kuşakları tehdit eden bir tehlike karşısında sessiz kalamam diyor. 50 yaşında kendisi ve bölgede tarımda kullanmak için de içmek için de zaten aşırı su sıkıntısı yaşıyoruz. Bu iş yeraltı sularını zehirleyecek, yaşamlarımızı allak bullak edecek diyor Kaya Gazı için. Hatta belediye başkanı bir gösteriyi yasaklayınca vasile toplanan halkı kilisesine sesine davet etmiş ve konu e, bu mabette konuşulmuş. Çevreciliği ağaç dikmek olarak görmeyen çevreci din adamlarına Türkiye'de de son derece büyük ihtiyaç var bugünlerde. Son haberimiz bir toplantı duyurusu Gezi Parkı Ekoloji İnisiyatifi. İstanbul Kabataş Fındıklı Parkı'nda 29 Haziran 2013 Cumartesi saat 13 yani bir de ekoloji forumu düzenliyor. Duyu'da Gezi Parkı'nın iç yüzünü bütün açıklığıyla anlatabilecek asıl kesimin ekoloji ve kentsel dönüşüm mücadeleleri içinde yer alan grup inisiyatif platform ve kişilerin olduğu artık netleşmeli. Özgürlük mücadelesi karakterinin yoğun bir hali gelmesine rağmen kimse bu mücadelenin ekolojik boyutunu küçümseme, yok sayma hakkına sahip değildir. Bir yol haritası çıkarmak üzere herkesi ekoloji forumuna davet ediyoruz deniyor. Tekrar hatırlatım İstanbul Kabataş Fındıklı Parkı 29 Haziran Cumartesi saat 13'te. Yeşil ve barıştılı bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan